Bu bölgelerin üzerine tonlarca toprak döküldü. Gazi Emir'deki çevre sorunları ile ilgili MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrı da soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın verdiği bilgiler TAEK'in uygulamalarını gösterdi. Buna göre herhangi bir şekilde yok edilemeyen radyoaktif atıkların radyasyonu geçirmeyen depolarda tutulması gerekirken TAEK talimatıyla kirliliğin üzeri toprakla kapandı. Yani örtüldü. ÇMO Başkanı